Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Bugün Aynur Tuncel Ümit Altaş ve Bahri Belen Tam kadro Bir aradayız Türkiye'nin Hukuk gündemi çok yoğun e, bugün aslında e, Anayasa Mahkemesi, Aa, evet. Üçüncü Ceza Dairesi e, bunlar arasındaki problemi kararların hukuki değerlendirmesini yapıp konuşacaktık ama böyle yeni bir gelişme oldu. E, Bahri abi aslında iki haftadır böyle gidiyor. E, yani hatırlayacak Açık Radyo dinleyicileri iki hafta önce biz Ekim ayı gündemini yarıda bırakmıştık bir sonraki hafta konuşuruz demiştik. Ve ondan sonra da Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında... Ee, ...yaşanan e, olay gündeme geldi. Tabii ki Ekim ayı gündemini yarıda bırakmış olduk. E, şimdi de e, bu haftada e, özellikle bu Milli Yargı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay meselesini... E, ...hazır e, üç kişi bir yaradayken konuşalım dedik. Şimdi de e, o gün Samast'ın e, tahliye edilmesi haberiyle karşılaştı. Murat Anmunga'nın deyimiyle adalet cübbesini çıkardı, beresini giydi gibi bir gündemle karşı karşıya kalınca e, tabi bir de davanın e, bu davanın avukatı da yanımızda olunca Bayri Bayram Belen e, zannedersem e, öncelikli olarak e, bu konuyla giriş yapmamız gerekecek gibi diye düşünüyorum. Bilmem ne dersin Evet, aynı Hanım da aslında e, tabi çok e, insani ve çok da uluslararası hukuk açısından ciddi bir sorun oluşturan e, Filistin ve İsrail e, olayını orada yaşananların uluslararası hukuk açısından çerçevesini konuşacaktık değil mi Ayinur Hanım? Ama bugün yine olamadı o. Evet inşallah Turgut Tayhan hocamızla Aralık ayı başında o konuyu tekrar ele alacağız. Bakalım o ana kadar neler olacak. Ben de herkese iyi günler diliyorum. Tabii ki öncelikle o gün Samas'ın tahliyesiyle deme ilişkin bir değerlendirme yapmak lazım. Bugün Samas e, suçu işlediği tarihte 18 yaşından küçüktü ve bir e, suça sürüklenen çocuk e, muamelesi gördü. Hem e, kanunlarımız hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği ve tabii ki e, yasa gereği hangi suçu e, işlediğine ilişkin mahkumiyet kararı verilse, verilmiş olursa olsun da üçte bir oranında cezasında bir indirim olacaktı <gülüyor> ve Türkiye'deki infaz kanununa göre e, cezaların e, hapishanede yatılması öngörülen üçte birlik bölümü e, mahkum olan kişiler iyi halli iseler ve başka bir disiplin suçu işleyip ya, başka bir suçtan dolayı da haklarında mahkumiyet kararları verilmemişse e, son üçte işte biri koşulu salıverme e, adı altında. Toplum içinde denetimli serbestlik kurallarına bağlı olarak geçirebiliyorlar. O gün samaz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için ve çocuk olduğu için suçu işlediği sırada bu olanaklardan yararlanmasına kimsenin bir diyeceği yok. Ama süreç sadece bu şekilde mi ele alınmalı onu tartışmak lazım. Orada da tabii ki söz Bahri Belen'in olmalı dosyayı bilen avukat olarak. Evet, yani birçok yerden de bu konu soruluyor. Ee, ben de açık radyo <gülüyor> dinleyicileri için e, aslında Hrant davasının veya Hrant'ın ölümüyle başlayan e, soruşturmaların bir e, anatomisini ve kronolojisini çok kısa bir özet şema şeklinde anlatmaya çalışayım. E, i̇şte dün e, Bolu e, cezaevinden salı verilen o gün samast. Ve gün Samast'ı doğrudan işte Hrant'a ateş etmekle görevlendiren e, Trabzon'dan Yasin Hayal ve bu işin biraz daha geniş çerçeveli örgütlenmesini yapan e, Yasi Şeyh Erhan Tuncel ve mahalle çocukları işte 10-15 kişilik mahalle çocukları bunlarla ilgili ilk dava soruşturma açıldı. Dava açıldı. Ben bunlara şey, tetikçilerin dosyası diyorum ve bu tetikçilerin dosyası sonucunda işte başta Yasin Hayal ve Erhan Tuncel ve de e, gün Samas tasarlayarak adam öldürme veyahut da taammüden adam öldürme suçuyla e, suçlandılar ve yargılandılar. İşte diğer bazıları buna yardım etmekle yargılandı. Tabi birleştirilen mesela e, Trabzon'daki e, bir e, yemekhanenin bir e, işte e, fast food'un e, bombalanması olayı da birleşti bunlarla. Bu dosyada e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları da verildi ve ona yardım eden e, faillerinde cezaları vardı değişik e, miktarda. E, o gün Samas e, Aynuran'ın da söylediği gibi yaşı 18'den küçük olduğu için cezasında indirim yapıldı ve o günkü tarih ile 21 yıl 6 ay işte bir de e, silah ruhsatsız silahtan dolayı 1 yıl e, 4 ay sanıyorum yaklaşık 23 yıla yakın bir ceza verildi bu dosyayla ilgili tabii ki hem sanıklar hem de katılan Vekilleri olarak bizler temiz ettik Çünkü dedik ki bu Sokak çocuklarıyla bu cinayet işlenmez ee, Tıpkı e, Sevgili e, Hrant Dink'in Eşi Rahel e, Rakel Hanım'ın söylediği gibi işte e, Siz de söylediniz Aynur Hanım Çocuktan e, katiller Yaratıldı bunların arkasında Başka bir örgüt var dedik ve Özellikle bu örgüt nedeniyle Kararı temiz ettik çünkü örgüt ile ilgili yeterince kanıt yok diye beraat kararı vermiş idi yerel mahkeme. Yargıtay bu kararda işte belli cezalarda farklı uygulamalara ilişkin bozmaları vardı ama asıl burada bir örgüt vardır diye Yargıtay ilk bozmasında böyle bir karar verdi. Ama bu örgüt bizim bildiğimiz hani böyle son zamanlarda her yerde kullanılan Anayasal düzeni değiştirmek, işte meclisi efendim çalıştırmamak veyahut da lağvetmek veyahut da e, hükümeti kısmen veya tamamen çalışmasını engellemek veya e, hükümeti düşürmek şeklindeki suçlar veyahut da ülkeyi bölmek e, için e, teşebbüs etmek suçlarına elverişli silahlı örgüt 314. madde Deki örgüt değildi. 220. maddedeki örgüt dediği yargıtay bozmasında. Yani bunun e, basitçe adı bir anlamda işte çek sanat mafyasının kullandığı veya yaptığı örgütler çete suçu. E, bu nedenle bozmuştu. Ve sonra bu dosya e, yerel mahkemeye geri gelirken biz baştan bir Trabzon Emniyeti Trabzon Emniyetinin Hrant'ın veya Hrant'a yönelik böyle bir eylem ağır bir eylem yapılacağına ilişkin İstanbul Emniyetine yaptığı istihbarat sonucu o istihbarata göre tedbir almayan İstanbul Emniyetini şikayet ettik ve bu olayı Trabzon'da bilen Trabzon Jandarmasını şikayet ettik. Ve bunlarla ilgili kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılması ve dava açılması sonunda izne tabi olduğu için bunlarla ilgili işte valilik, işte İçişleri Bakanlığı e, görevlerine göre e, bu izinleri vermedi. Bunlara karşı idare mahkemesine itirazlar yaptık. Bunlar reddi oldu. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, Hrant Türkiye kararıyla hem e, ifade özgürlüğünün hem yaşam hakkının hem de etkin soruşturma e, yapılmaması nedeniyle e, sözleşmenin bu maddelerinin ihlal edildiğini e, saptadı ve bu dosyayı e, bu şekilde karara bağladı. Bu karar gelince biz işte ceza mahkemelerindeki e, yasal düzenleme çerçevesinde savcılığa tekrar başvurduk. Savcılık bu konuda Dosyayı işlemden kaldırma karar verdi. Daha evvel bu iş bitmiştir. Yani işlemden kaldırıyorum dedi. Oysa 172. madde çok açıktı. Ahimin kararları yeni delil sayılıyordu. Ve dedik ki savcılar dosyayı işlemden kaldırma diye bir karar veremez. Ya takipsizlik karar verir değişik sebeplerle ya da suçlular veya eylem hakkında bir kamu davası açar. İtiraz ettik. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazımızı kabul etti. Arkasından önce Trabzon Emniyetindeki değişik görevliler, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'ndeki belli görevliler, İstanbul Emniyetindeki başta Emniyet Müdürü olmak üzere İstihbarat Dairesi'nde görevli kişilerle ilgili ee, soruşturma açıldı arkasından da kovuşturma yani kamu davası açıldı. Hemen arkasından yine Trabzon jandarması İstanbul jandarması ve jandarma genel komutanlığındaki bazı farklı rütbelerdeki subaylar ve as subaylarla ilgili soruşturma açıldı ve arkasından dava açıldı. Bu kamu görevlileriyle ilgili açılan hatta bazı işte eee Değişik görevlerdeki emniyet genel müdürlüğü başbakanlıktaki değişik görevlerdeki insanlarla ilgili de soruşturmalar açıldı davalar açıldı bu kamu görevlileriyle ilgili dava sonuçta yargıtaydan tetikçilerin dediğimiz dosyası bozularak gelen dosyayla birleşti işte kamu görevlilerinin ifadeleri alındı deliller toplandı ve bunların içinde bizim e, işte rahmetli e, Hakan Bakırcıoğlu dahil olmak üzere birçok avukat arkadaş. Ee, ailenin avukatı olarak emek vermişti. Bizim Kovuşturmanın genişletilmesi, belli kişilerle ilgili e, soruşturmanın e, yapılması, dava açılması, bunlarla ilgili delillerin toplanması konusundaki isteyiplerimiz reddoldu. Mesela Hrant'in öldürülmeden önceki bir süre önce İstanbul vilayetine çağrılıp orada e, konuştuğu kişiler ki büyük bir ihtimalle onlar Mit Mensubuydu ve onların e, da hakkında ifadeleri alınmalıdır, kamu davası açılmalıdır. E, hatta genel kurmayın e, işte e, Hrant'ın haberleriyle ilgili, Sabiha Gökçen ile ilgili haberleriyle ilgili soruşturmanın geliştirilmesi istemlerimiz konusunda bir karar verilmedi, araştırma yapılmadı. Ama sonunda bu birleşen kamu görevleriyle ilgili dava ve tetikçilerin davası karar aşamasında yeniden ayrıldı, gün serbest bırakılan. O gün Samas, Yasin Hayal, Erhan Tuncel ve onların etrafındaki o mahalle çocuklarının dosyası karara bağlandı. Bu kararda bu kez ilk bozmada gibi bu kişilere 220. maddedeki yani çete örgütü üyesi olmaktan dolayı yöneticisi üyelerine değişik cezalar verildi. Ama bu cezalar Yargıtay'da farklı dosyayla gittiği için zaman aşımı dolduğu için yani 8 artı 4 yıllık e, uzatmalarla 12 yıllık sürede olduğu için düşme kararı verildi. Dolayısıyla ha bu arada işte kamu görevlileriyle ilgili davalar da yine karara bağlandı. İstinaftan temize gitti. Bunlarla ilgili de belli kamu görevlileriyle ilgili davaların e, verilen kararların mahkumiyetlerin bir kısmı kesinleşti. Bir kısmı ile ilgili suçun niteliği konusunda bozmalar oldu. Ee, ve şunu da açıkça söyleyelim ki Hrant'ın öldürüleceğine ilişkin kendilerine ciddi bir istihbarat bilgisi ulaşan İstanbul Emniyeti'ndeki kişiler ya görevi ihmalden dolayı veya da suçlu bulunmayarak e kendileriyle ilgili e, düşme kararları zaman aşımı ile ilgili düşme kararı basit ihmalle ilgili ki biz burada ihmal suretiyle ölüme sebebiyetten dolayı bu kişilerle ilgili dava açılması gerekir dediğimiz halde İstanbul Emniyeti adeta temize çekildi. Bu e, her ne olursa olsun e, tarihin dosyaları içinde bu gerçekler ortada duruyor. Nihayet gelelim o gün samasta o gün samasta ilgili verilen karar böylece. Kendisiyle ilgili 220. maddeden verilen mahkumet kararı yargıtayda zaman aşımı nedeniyle düşünce sadece tahammüden öldürmeden dolayı verilen ve yaşı 18 küçük 18 yaştan küçük olduğu için dolmadan e, bu eylem işlediği için indirimle verilen e, ve bir de silah e, nedeni verilen cezada kaldı. Aslında o gün samaz daha evvel bırakılabilirdi fakat orada hem bir gardiyana karşı işlediği suçlar veya gardiyanlara hem de disiplin suçları nedeniyle infazının yanması lazım. İnfazının yanması lazım ve ayrıca işlediği o suçtan dolayı cezasının da infaz edilmesi lazım. E, bu nedenle erken çıkamadı. Ama infazı yanmasına rağmen sonradan e, infaz yasası denilen ama bize göre gizli af yasası olan e, yasalar nedeniyle e, bu infaz yasasının getirdiği düzenlemeler çerçevesinde o gün samaz dün serbest bırakıldı. Esasen e, son infaz yasasında gizli bir düzenlemeyle daha evvelki infaz yasasında kadınlara yönelik çocuk istismarına yönelik işte terör suçu diye nitelendirilen 314. maddeye yönelik ee, ve insan öldürmeye yönelik suçlar konusunda istisna tutulan yararlanamaz diye yapılan düzenlemelerin e, aksine son infaz yasası denilen yasada torba yasa içinde bunların da yararlanabileceğini ilişkin düzenleme gelince o gün samastın tahliye edilmesi teknik olaraktan kaçınılmaz oldu şimdi bu, bu bunu teknik olaraktan bir şey demiyoruz çünkü ee, biz hep e, ceza hukukçuları veya ceza hukukuyla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar, akademisyenler deriz ki ceza kanunları aslında suçun işlendiği tarihteki kanunun belirlediği cezanın üstünde daha fazlası bir ceza verilemeyeceği için suçluların güvencesidir. Ceza muhakemesi de suç işlediği iddia edili patlarında soruşturma yapılan ve Kovuşturma yapılan yani kamu davası açılan kişilerin yani haklarında mahkumiyet kararı kesinleşmemiş olan kişilerin güvencesidir. İnfaz yasaları da belli şartlarda e, iyi halle geçiren kişilerin e, cezanın tamamı çekilmeden bırakılmalarını sağlayan bir sistemdir. Bunlara uyulması gerekir ve... E, e, yani dünkü e, serbest bırakılma e, olayı teknik açıdan e, doğru görünüyor. Ama bizi rahatsız eden ne? Bizi rahatsız eden şu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen, burada Anayasa Mahkemesi kararına rağmen söz gelimi Selahattin Demirtaş, söz gelimi Kavala, söz gelimi Can Atalay'la ilgili tahliye kararı verilmemesi. Orada bir insan öldürüyor. Öldürenler var, bunlardan birisi serbest bırakılıyor. Ama böyle bir ağır suç işlememiş insanlar mahkeme kararlarına rağmen bırakılmıyor. Ve adeta daha belki bir programda söylediğimiz gibi ebedi tutukluluk, evet. ebedi mahkumiyet kararları, evet. e, infazları var. Oysa evet. hiçbir suçlu ve hiçbir suç nedeniyle, herhangi e, yani kişi e, sanığın kimliği e, ayrıda edilmeksizin ebediyen tutuklanamaz ebediyen mahkumiyetle infaz edilemez. Peki Bahar abi ben şeyde e, araya girmek isterim. E, dava sürecini özetlerken e, dava e, ranting davası e, hem o gün samas tahliyesi fakat onun öncesinde de yanlışım varsa lütfen düzelt. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davaya müdahiliyle tekrar gündeme gelmiş Bir müdahalelik talebi oldu değil mi? Ee, evet müdahillik talebi şöyle e, bu e, kamu görevlerinin içindeki bazı insanlarla ilgili e, bunlar e, Fethullah Gülen örgütünün silahlı terör örgütünün üyesidir diye suç vasıflarıyla ilgili değişiklikler yapıldı. O zaman da denildi ki yani bunlar işte e, hükümeti devirmek için bunları anayasal düzeni devirmek için bunları yapıyorlarsa o zaman bunlara karşı benim de Cumhurbaşkanı olarak e, davaya katılma hakkım var dedi. Aslında ilk aşamada hem e, müdahale e, başvurusunun nihai karardan önce olması gerektiği nedeniyle teknik bir takım sorunlar vardı. Yargıtay e, bu müdahale sisteminin Kısmen kabul etti kısmen e, müdahilik sıfatı yoktur dedi ama şu anda bozularak gelen kamu görevleriyle ilgili dosyada e, cumhurbaşkanı adına e, müdahil olarak giren bir avukat arkadaşımız var o da müdahillik talebinde ısrarcı. Hı. Ben Aynur'a sözü bırakmadan önce onun tabii ki özellikle ceza konusunda altın çizeceği bir sürü konu vardır ee, ama şey gibi gözüküyor her konu her dava bir şekilde toplum vicdanında adalet açısından bir yara açıyor çok uzun sürüyor ve çok karmaşık bir hale geliyor ama sonuç olarak temel olarak bir kişinin serbest bırakılmasından daha çok sizin de altını çizerek vurguladınız işte Geçtiğimiz programlarda HDP eski milletvekilleri, belediye başkanları işte Gülten Kışanak gibi aralarında olan kişiler için söylemiştik. Edebi yani tutukluluk gibi azami tutukluluk süreleri geçmesine rağmen çeşitli gerekçelerle kişiler hala tutuklu tutuluyor. Zannedersem bu kararda yine Murat Han o söylediği gibi cübbenin çıkarılıp berenin giyilmesindeki o meta metaforda şey gözüküyor. Yani adaletsizlik Aslında noktası gün, rahatsız edici gün, bir samasla durum. Samas'la ilgili noktada. böyle bir şey yok Hı. ama tabii genel tabloya baktığında Murat Han ve diğer bir sürü e, kamuoyunun, basının e, düşünen ve bu ülkede yaşayan insanların tepkisinin sebebi e, diğer uygulamalardaki farklılık. Yani orada da anayasa var, orada da yasalar var. Orada da infaz yasasının belli bir süre cezaevinde kaldıktan sonra bırakılmasını sağlayan düzenlemeler var, benzeri başka yasal düzenlemeler var. O düzenlemeler işlemiyor ama o gün ile ilgili bu yasal düzenleme işledi ve adam bırakıldı diye Hı. ve tabii bizim 2007'de yaşadığımız acıyı tazeledi diye çok ciddi bir kamuoyunda tepki var. E, o zaman şey, Aynur'a söz vereyim iki haftadır şaşırıyor muyuz üzerinden hashtag ile devam ediyoruz Aynur ne diyorsun? E, Ogün Samastın tahliyesine mi şaşırmayı? Gene, gene, gene olan bütün bu tartışmaların. Yani sorun Ogün Samastın tahliyesi değil. De. E, az önce Fahri abinin söylediği gibi. E, Eşitsizlik Branson, buradaki eşitsizlikler. E, gerçeğe uygun bir şekilde, gerçeği ortaya çıkarmak için etkili bir şekilde Hı. araştırılmaması. Ve e, bu e, gerçeğin e, Ogün Samastın tahliyesiyle bir kere daha gözümüzün önüne... Ee, unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz gerçeğin ge gelmiş olması, ee, dolayısıyla o gün küçüktü. Şu an ne düşünüyor acaba? 33 yaşına mı geldik, yaşında mı geldi? Kaç yaşındaydı? 17 yaşındayken. E 17 işte. artı işte 16 yıl eklersek. E, evet. o, yani Yok evet, yani. 34, 33 Evet, sonuç olarak artık e, orta yaşa daha gelmemiş ama e, olgun genç bir erkek olmuş. E, tabii cezaevi sürecinde geçirmiş gençliğini e, atipik bir e, gelişme süreci yaşadı ve bir taraftan kendisini pohpohlayanlar, susmasını sağlayanlar, kahraman muamelesi yapanlar, yüzlerce kızın evlenme teklifi e, yaptığını hatırlıyorum. E, Neredeyse Milli Kahraman ilan edilmişti. Ve tabii 17 yaş, yani. yaş olarak bu tetiği çekmekle görevlendirenler özellikle evet, cezası indirim olacağı için. için yani o gün beyin yaşadığı bey diyorum kendisine bir e, birey olduğu için e, yaşadığı kişisel gelişim, yaşadığı travmalar, e, aldığı pohpohlamalar, e, aldığı baskılar bir yana e, bu ayrıca ele alınmalı ama bizi ilgilendiren Hrant'ın ölümünü e, proje haline getirip o güne tetiği çektirenlerin ceza almamış, adil bir şekilde etkili bir şekilde soruşturmamış olması ve cezalandırılmamış olması. Bizi ilgilendiren burası. Bundan sonra ne yapılabilir? Bence bunu bir başka programda, çünkü şu an 309.9'un süren bir var bildiğim kadarıyla. Yani e, yeni bir boyut kazandı aslında Hrant vasıtası. E, onları bence e, dinleyicilerimize ayrıca ele alarak tartışalım. Yoksa e, o günün tahliyesine şaşıracak bir şey yok? Yani e, 7456 sayılı kanun 15 Temmuz'da kabul edilmekle 10 yıldan fazla alanlar, 10 yıldan az alanlar, 1 ay fazla yatanlar, 3 aydan fazla yatanlar diye kapalıda da 1 ay ve 3 aylık süreyi geçenleri pas açığa aldılar. Açığa yani bu infaz sonra... yasası deniyordu ama bu gizli bir af yasası olduğu açık. <gülüyor> Tabii ki ve e, bu bir plan dahilinde bu kanunlar açık, e, hesaplanıyor, hazırlanıyor. Yani kimler var içeride, kimlerin dışarıya çıkılması lazım, kimler yeterince içeride çekti ve artık ödüllendirilmeleri, özgürlüğüne kavuşturmaları lazım. Onlar hesaplanıyor ve onlara uygun olarak bir takım 10 e, yıl oradan, 3 yıldan geriye doğru, ileriye doğru hesaplar yapılarak işte, çıkmaz hale geliyor. Yani hepimiz kaç yıllık o katı zaman her seferinde açıp kanunu bir daha bir daha bakmak şu suç içinde miydi? Şu yararlanır mı? Bu yararlanamaz mı? matematiksel hesaplar yapmak zorundayız. E, e, o gün e, Samas da nasibini aldı bu şeyden, e, kanuni düzenlemeden. Ama acaba geriye doğru zaman aşımına uğradıktan sonra bu suç, e, bu suça katılanların e, ceza alması sağlanabilir mi hukuki olarak? E, onu tartışmak gerekiyor belki. Ya da bu sağlanamamış ise devlete karşı bölümüne ilişkin nasıl bir soruşturma sürmeliydi, Şu an ne yapılıyor? Onu tartışmak gerek. Yani bir canı yanan bireyler var. Bir de bu yargılamaya terör suçumu muydu, değil miydi, örgütü müydü, değil miydi diye hukukçuların yaklaşımı var. E, real e, uygulama ortada. Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, tavırları ortada. E, dolayısıyla bence bireylerin Mağduriyetinin tatmin edilmemesinin dışında devletin bu meseleye nasıl baktığı ve şu anki yargılamanın nasıl sürdüğünün de tartışılması gerekiyor. Ama bugünün konusu olmasa gerek yoksa biz yine bu anayasa tartışmasında, anayasa mahkemesine yönelik tartışmayı konuşamayacağız diye düşünüyorum. Bugün güncel diye ele alalım istedim ben. Gerisini bence bütünlüğü için de ele almak gerekir diye düşünüyorum. Evet belki de e, Açık Radyo dinleyicileri için. Bir konuyu bir paragrafla bir kere daha söylemek lazım. Aslında o gün Samas bu cinayeti işlediğinde 2007 yılı, evet. 2007'de işledi. Biraz evvel söylediğim gibi örgüt üyeliğinden zaman aşımıyla cezası düştüğü için öldürme eylemi ve silahtan dolayı yaklaşık 23 yıllık bir cezası var. Ne olmalıydı? 2007-2023'de, 2030'da çıkmalıydı cezaevinden. Fakat infaz yasaları belli sürelerde suç işlemeden, cezaevi kurallarını ihlal etmeden geçirenlerle ilgili cezaların amacı e, insanları hapse atmak değil, topluma kazandırmak olduğu için bırakılma koşullarını düzenlemiş. Dolayısıyla e, o gün Samas aslında e, 2030 yılında çıkabilecekken bugün bu infaz yasalarından yararlanarak çıktı. Ama Yasin Hayal ve Erhan Tunçel bunların cezası daha ağır, onlar daha çıkamayacaklar ve e, yani bu Erhan Tuncel, e, şey o gün Samas 2030 yılına kadar. Yeni bir suç işlerse infazı yanacak ve tekrar cezaevine girecek. Bunu da e, bilgi olarak söyleyelim. Öyle değil mi Aynur? Hanım? Evet yani Yasin ve Erhan yaşları büyük olduğu için daha çok içeride kalıyorlar. Evet. <gülüyor> Yoksa onlara verilen cezalar da aslında düşünülmüyor. Onun için zaman... bu tetikçiye, onun için bu tetikçiye özellikle e, 17 yaş 18 yaş altı 17 yaşında bir e, kişi seçilmiş. Indirimden evet. evet. Evet o evet, zaman bir müzik arası, müzik arası verelim. Hem verelim. De, ondan sonra da diğer evet, konuyu konuşalım. E, ama müzik arasıyla ben şeyi söyleyeyim. E, Aynur bir söyleyince çok da haklı. Hep önümüzdeki haftaya bıraktığımız her konuda evet, muhakkak bir şey giriyor araya. E, umarım önümüzdeki hafta bunu konuşabilme e, imkanımız olur. Bu kadar yoğun hukuk gündeminde. E, müzik arasında da e, bugün ölüm yıl dönümü Ahmet Kaye ya yanmış olalım. Bir de tabii ki. An gelir Atilla İlhan şiiri. Geçen ay kaybetmiştik Atilla İlhan. 10 Ekim 2005'te. Bu vesileyle evet. onu da anmış olalım. Evet. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı 16 Kasım 2023 başka bir şeyi konuşurken, konuşacakken hemen yeni ve çok önemli bir gündem değişiyor. O nedenle Hrant davası ve Hrant davası sanıklarından, hükümlülerinden o gün samazsın. 15 Kasım günü cezaevinden bırakılması nedeniyle bir paragraf açtık. Ama müzik arasına girmeden evvel sevgili Ümit, vefat işte Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümü bir de... Atilla İnan'ın İnan ölüm yıl dönümünden bahsetti. Ben de e, geçen sefer konuşamamıştık. 1 Kasım günü ölen anayasa profesörümüz, çok değerli profesör Ergun Özbudu'nun e, ölümü nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü, çok değerli bir anayasa e, hocasının ölümünü burada anayım. E, toprağı bol olsun diyelim. Evet Ergun Özbudum'la beraber son tartışmaları geçen sefer tamamlayamadığımız tartışmaları bir kere daha konuşmaya çalışalım. Yetiştirmeye çalışalım. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Gezi davasından sanık olan, hükümlü olan ama milletvekili seçilen Can Atalay'la ilgili arkasından bunun üzerine buna uyması gereken ee, adli yargı ve adli yargının en tepesine üçüncü cezadaresi bir karar verdi. Şimdi onlarla ilgili bir iki konunun üzerine tekrar basacağız. Evet yani bir en azından bu geçtiğimiz süre içerisinde kim ne dediği kısaca özetleyelim açık radyo dinleyiciler için. Ondan sonra da hem Aynur Hanım hem sizlerin e, yorumlarıyla e, herhalde toparlamış oluruz. Tabii ilk önce söz her zamanki gibi Cumhurbaşkanımız e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da. Recep Tayyip Erdoğan e, yargının iki kurum arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır dedi. E, yani... Başka ne olabilirdi diye şey yaptım ama en önemli cümlelerinden bir tanesi de hem yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle hem bu konuda yetkinliği herkese kabul eden hukukçularımızla görüşerek meseleye bir hal yolu muhakkak bulacağız yani hakemlik. Rolünün altını çizdi ama tekrar altını çizmemiz gerekiyor ki bunlar olurken can arkadaşımız hala tutuklu. Mustafa Varank hatırlar mısınız eski sanayi ve teknoloji bakanı AKP milletvekili şimdi ortada siyasi değil tamamen hukuki bir tartışma var şeklinde bir tweet paylaştı. Ve bu konuyu siyasete çekmeye çalışanların anayasayı bilmediklerini iddia etti ve e, Hatta Yargıtay ve Danıştay üzerinde de bu kişilerin hiyerarşik bir vesayet kurmaya çalıştıklarını belirtti. Son cümlesi CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı Eczacı ki bu vurguların e, ne anlamı var tam anlamıştayız ama Özgür Özel'e tavsiyem aman ha anlamadığı konularda sokağa işaret edip altında kalmasın. Eski Türkiye yok diye de tweetini e, bitirdim. Tabii gözler iki kişiye bakıyordu. Biliyorsunuz hukuk denince iki baş danışman hemen e, gözüküyor. Türkiye'deki bütün hukuk meselelerine vakıf hepsinde ordinarius derecesine gelmiş olan bir Mehmet Uçum. Diğeri de MHP Genel Başkanı Baş Danışmanı Fethi Yıldız'dı. Mehmet Uçum'un e, tweetlerini topladığımızda aslında üç başlık. Bir ilk önce milli yargı vurgusu, iki Kararı. Ben yazmadım. üç milli yargı nedir üzerine üç tweetiyle e, dikkatimizi çekti. E, tabii ilk tweetine e, çoğu kişi vakıf e, geçmiş programda da söylemiştik. Orada anayasanın 14. anayasa mahkemesinin kararında anayasayı tanımadığını ve anayasanın 14 dördüncü maddesini yok saydığını belirtti. Ve şu son cümlesi. Ee, ...en azından hukuk alanı içerisinde ciddi bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yargıtay'ın kararı turnu sol bir karardır. Kim milli yargıdan yana kim değil belli olur. Türkiye milli yargısını batıcı ve neoliberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ee, bu... Tepki olunca daha sonra bir başka tweet paylaştı. O da bu Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin gündemdeki kararın tarafımca yazıldığı iddia ediliyor. Bu tamamen yalandır. Yargı bağımsızlığını tartışma konusu yapmak için ileri sürülen bu asılsız iddiayı şiddetle reddediyorum. Şiddetle vurgusunun altını çizerek tekrar şey yapıyorum. Zaten bir kararın cumhurbaşkanı baş Danışmanı tarafından yazılacağını iddia edebilecek bir ortamın olması da... E, ayrı bir trajik durum e, ondan sonra da bir e, milli e, yargı nedir tanımına girdi e, özellikle aynı Hanım'ın herhalde dikkatini çeke, çekecektir o noktada artık şaşıracağına inanıyorum ya da şaşırmayacaktan bilemiyorum ama Aynur sen... hep şaşırtmak için <gülüyor> uğraşıyorsun <gülüyor> ama şunun için bakın milli şaşırtmamak <gülüyor> için pardon evet, milli yar... ama şaşırıyoruz yine de milli yargı da şunu diyor, diyor ki e, efendim diyor Türkiye'de diyor yani ilk önce milli yargının temel e, noktası demokratik meşruiyete sahip olmasıdır diyor. Yani yargının idaresi halkın iradesine bağlı olmalıdır. Bunun için yargı idaresi yapısının halk tarafından seçilmiş iradelerce belirlenmesi gerekir. Birinci şey demokratik meşruiyet. E, bunu da diyor ki biz yaptığımız zaten düzenlemelerle az çok bunu gerçekleştirdikçe HSK örneğini veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçilmesini. İkincisinde... Çok önemli e, akademik bir şey söylüyor diyor ki yargı erkenin milli olabilmesi için ikinci niteliği ise bağımsızlık ve tarafsızlıktır. Ve ondan sonra şunu söylüyor yargı erkenin sözü edilen nitelikleri yani bağımsız olacak tarafsız olacak demokratik meşruiyeti olacak eksiksiz uygulandığı durumlarda ülke yargıları millilik özelliği kazanır. Hiçbir bağımsız ülke egemenlik hakkının bir fonksiyonu olan yargısının millilik özelliğinin aşındırılmasını, zaafa uğratılmasını, ulusal yargı yetkisini mutlak olarak kısmen ya da tamamen ülke dışı mercilere devredilmesini istemez, kabul edemez. Tabii ben yorum yapmıyorum. Aynı Hanım herhalde bunların yorumunu yapacaktır. Ee, yani nedir ilk başta o söylediği? E, Yargıtay'ın kararı ayrıca turnası olur. Kim milli yargıdan yana kim değil belli olur şeklinde Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi e, arasındaki bu olayla ilgili olarak bu yaptığı tanımlamalar nereye oturduğunu anlamak zor. Ve, Ama hemen burada bir şey tabii, söyleyeyim. Tabii. Yani Cumhurbaşkanımız da Filistin'de yaşanan bu insani felaketin yani Hamas'la başladığı ve arkasından İsrail'in yürüttüğü bu olayla ilgili ilk tepkisi şuydu: Uluslararası hukuk devreye girmelidir. Ama biz zaten dünya öyle bir kap ki, yani dünya ile birlikte bir hukuku kullanmadığımız zaman zaten bu dünya üzerinde yaşamamızın da imkanı yok ve e, şu andaki siyasi iktidarın düzenlemeleriyle anayasanın 90. maddesinin son fıkrası düzenlenmiş ve söyleyelim e, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları anayasayla çeliştiği zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları önce dikkate alınacak ve e, insan haklarına ilişkin usulüne göre kabul edilmiş e, uluslararası sözleşmelerin Türkiye'de anayasaya aykırlığını itiraz etme imkanı bile yoktur. Şimdi bu düzenlemeler varken ulusal yargı kim ulusal yargıdan yana kim değil bunları tartışmanın bence hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok sadece polemiktir bunlar. Ben hızlıca toparlıyorum. Aynı oranın süresinden de çok şey yapmamak için işte bu milli yargı ile beraber zannedersem yeni anayasa düzenlemesinde Anayasa Mahkemesi'nin yeniden düzenlenmesinin dışında Anayasa 90. maddeye ilişkin de iddialar olacağı gözüküyor Mehmet Uçum'un şeyde ve işte milli yargı budur diyor. Yani bağımsızdır, tarafsızdır. Benim söylediğim milli yargıda budur diye şey yapıyor. Buna herhalde kimsenin itiraz etmiyor. ama Fethi Yıldız'ın ilginç bir noktası vardı. Yargıtay kararından önce e, bir paylaşım yapıyor Fethi Yıldız. Bir kısım tarihinde bu kararında diyor ki dünyanın her yerinde yargısal aktivizmin ortak özelliği yargının hukuki denetim sınırlarını aşması ve yasama organının siyasi takdirlerine müdahale etmesi biçimde gerçekleşmesidir. Yazılı bir anayasa hazırlamanın amacı politik ve yargı aktörlerin faaliyetlerini sınırlandırmaktır. Anayasal içeriğin bu aktörler tarafından yorum yorum yoluyla değiştirilmesi durumunda anayasa hazırlanmanın da bir anlamı kalmayacaktır. Tabii ilginç bir şey daha Yargıtay'ın kararı yazılmadan önce bir aktivizm ortaklaşması olunca dikkat çekici bir iddiaya da dönüşüyor. Ee, acaba Yargıtay üzerinde bir müdahale var mı diye. İşte 10-11 Kasım'ın sosyal medya paylaşımında da Toplumların gelişmesinde hukukçunun rolü büyüktür bu itibariyle hukukçular nitelikli olmak durumundadır şeklinde bir paylaşım yapıp İslam inancına göre adaleti temin çok faziletli bir ibadettir şeklinde bir paylaşım yapıyor bu tartışmaların sonrasında. Ve sonrasında da bugünlerde yüksek mahkeme sistemi hakkında gece gündüz fikir iraat eden okur yazar takımını izliyoruz. Bu takımın öncelikle şu hususları öğrenmesi gerekir. Bizim sistemimiz Kara Avrupa sistemidir bizim sistemimizde adli yargı idari yargı anayasa yargısı birbirinden bağımsızdır ve kendi alanlarında hüküm kurarlar anayasanın 14. maddesi kapsamında hangi suçların geleceğini anayasa koyucu somut bir niteleme yapamaz anayasa ceza kanında olduğu gibi suçları tek tek sayamaz Somut niteleme yargı iştahatlarına bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru yoluyla anayasa normunun uygulanmasını ortadan kaldıracak veya işlevsiz hale getirecek şekilde karar vermesi hukuka aykırıdır paylaşımını yapıyor ve iki e, paylaşımla hemen e, toparlıyorum. E, bir tanesi Kerem Altı parmağın paylaşımı. Kerem Altı Parmak ahim önündeki bu Anayasa Mahkemesi ilişkin bireysel başvuruların yeniden düzenlenmesi noktasıyla ilgili olarak diyor ki ahim önünde toplam başvuruların yüzde otuz iki buçuğu Türkiye aleyhine. Yani kırk altı üyeli konseyde her üç başvurudan biri Türkiye aleyhine ve bu anayasa mahkemesine rağmen böyle. Bir de anayasa mahkemesine başvuru engellerseniz bu rakam iki üç yıl içinde yüzde altmışları bulur. Geçer. Diye, hatta. Geçer diye şey yapıyor ve Mustafa Varank'ın paylaşımına işaret ederek diyor ki Mustafa Varank ve Mehmet Uçum kimi suçluyor? Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin tamamı AKP'li cumhurbaşkanları ve meclis çoğunluğu tarafından seçildi. Mevcut üyelerin 7'si Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'ü de onun cumhurbaşkanlığı zamanında AKP çoğunluğu tarafından seçildi. Son e, paylaşımdan örnek vermek istediğim gazeteci Tayfun Hatay... O da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Hukukçu Mehmet Uçum'un sözlerini Nazi Almanyası'nın adalet müşaviri ve hukuk lideri Hans Frank'ın Frank sözleriyle karşılaştırıyor ve şunu söylüyor. Frank diyor ki yargıçlara vereceğiniz her kararda şunu söyleyin. Bu karar Alman halkının nasyonel sosyalist vicdanıyla uyuşuyor mu? Uçum da diyor ki yargıtayın kararı turnus, turnus ol. Kim milli yargıdan yana kim değil belli olur. Bir benzerlik mi gördünüz A, tayfun Hatay'ı görmüş ama ben bu noktada yine sözü Aynur'a evet, bırakayım. Evet, evet Aynur Hanım, bu özellikle 3. Ceza Dairesi'nin ve Anayasa'nın 14. maddesiyle ilgili değerlendirmesini ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda yanlış yaptığını Söyleyen değerlendirmesini Nasıl görüyorsunuz? Daha evvel bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin kararları Vardı Evet yani ben Mehmet Uçur'un Söylediklerini değerlendirmek istemiyorum Yeterince değerlendirildi ve tüketildi Daha önce söylediğimi Söylemekle yetinmeyeceğim bu konuda Aslında De facto bir süreç yaşıyoruz Yani aslında anayasa askıya Alındı iktidar tarafından Kendi yazdıkları Ama henüz yasal süreçleri süreçleri işleterek e, e, pozitif hukuk normu haline getiremedikleri bir anayasaları var. Özlemini duydukları bir metin var. Mehmet Uçum'un buna katkısı olmuş olabilir, eminim olmuştur. Dolayısıyla bu bence sufle ediliyor, ısıldanıyor, yüksek sesle söyleniyor. E, bir e, yazılmamış anayasa halka ve basına ve e, bütün dünyaya yayılıyor ve tepkiler alınıyor. Bu alınan tepkiler ölçülecek ve ona göre bir metin ortaya çıkarılacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla yapacağımız yorumlar aslında e, anayasanın bireysel başvuru ile ilgili ya da anayasa mahkemesi ile ilgili getirdiği düzenlemelerin evrensel boyutuna sahip çıkmamızı gerektiriyor. Ve her normda beğenmediğimiz yan olabilir. Anayasa mahkemesinin verdiği pek çok kararı beğenmiyor olabiliriz, eleştiriyor olabiliriz ama Anayasal düzende anayasa mahkemesinin yeri nedir, bireysel başvuru nedir, etkileri nelerdir, e, yargı <gülüyor> makamlarının verdiği kararlar, mahkemelerin verdiği kararlar kimleri bağlar bunları unutmamak gerekiyor. Anayasa 11 ortada, anayasa 138 de ortada. E, yargı bağımsız ve tarafsız Mehmet Uşum'un dediği gibi ama milli yargı diye bir şey yok. Zaten her e, devletin ulusal sınırları var. Bu ulusal sınırlar içinde kuvvetler ayrılığına göre yasama yürütme yargı fonksiyonlarını icra eden güçler var. Bu güçler içinde yargının e, ürettiği millet adına, toplum adına kararlarda herkesi bağlıyor. Anayasa 11'e göre anayasanın üstünlüğü var. Anayasa 138'e göre de mahkeme kararlarının bağlayıcılığı var. Anayasa 153 ve de anayasa mahkemelerinin e, en son merci olarak verdiği kararların herkesi bağladığını yargı makamlarının da bakın ne diyor Anayasa 153? Yasama yürütme yargı makamlarını bağlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı da bağlar, Mehmet Üçünü da bağlar, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ni de bağlar, İstanbul 13. Ar Ceza Mahkemesi'ni de bağlar. Şu anki norm budur. Birileri bu normlardan rahatsız. 11 Ocak 2018'de Mehmet e, Altan ve Şahin Alpay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararından bu yana bir direnme yaşanıyor. Tek mahkeme olabilir Anayasa Mahkemesi ama bizim üstümüz değildir. Delilleri değerlendirmek derece mahkemelerinin ve yargıtayın görevidir. E, Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir görevi yoktur diyorlar. Bu doğru değil. Anayasa 19 kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı kuvvetli belirti olmadan kimsenin, ...özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağını hiç kimsenin belirliyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi de tutuklama hukuka aykırıdır iddiasına yönelik bir bireysel başvuru önüne geldiğinde... ...delilleri değerlendirmek, bu delillerle kuvvetli belirti oluşuyor mu, oluş, oluşmuyor mu, şüphe oluşuyor mu, oluşmuyor mu... ...değerlendirmek zorunda görevi, görev gaspı falan yapmadı. Çünkü 11 Ocak 2018'den beri Anayasa Mahkemesi görev gaspı yapıyor derece mahkemelerinin yerine geçerek delil değerlendiriyor diyorlar. İşin özü bu. Yani Can Atalay'da en son olarak karşımıza çıkan uyuşmazlığın temeli anayasa mahkemesi delil değerlendirir mi değerlendiremez mi? Delil değerlendirme tekeli derece mahkemelerinin ve yargıtayın mıdır tartışması? Anayasamıza göre tabii ki anayasa mahkemesi delil değerlendirir ve anayasa mahkemesi ne yapar? Bir e, bireysel başvuru yolunda temel hak ve özgürlüğün özgürlüğe ihlal oluşturan bir müdahale var mı yok mu onu denetler bir müdahale olduğunu belirleyince de ihlal kararı verir ve e, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu'nun 49. ve 50. maddeleri de bu ihlal kararının nasıl e, inceleneceğini e, bireysel başvuru sürecindeki başvurma nasıl inceleneceğini, ihlal kararının hangi kurallara bağlı olarak e, e, belirleneceğini ve mahkemelerinde bu ihlal tespiti karşısında ihlali nasıl gidireceğini düzenlemiştir. Anayasa Mahkemesi'nin şu ana kadar yaptığı uygulama kanuna uygun. Ama ilk derece mahkemeleri eee tutukluluğu ha. devam ettirmek istiyorlar. Ben onu anlamıyorum. Yani. Bir hakim bir hakim birini tutuklamakta niye bu kadar ısrar eder? Yani, 153. E, maddeye rağmen değil mi? Evet ya yani bunun dolayısıyla taraflı aslında. Yani siz tarafsız bir hakimseniz bir değerlendirme yaparsınız ki vicdani kanaatinize göre o vicdani kanaatiniz toplum adına bir koruma tedbiri olur ya da bir hüküm olur ama ondan sonra bunu yasal süreçler işletilerek Anayasa Mahkemesi son denetleme merci olarak belirlemiş de değerlendirmiş de artık size düşen Anayasa 11 ve Anayasa 138 gereği buna uymaktır. Ağır ceza mahkemelerinin ya da yargıtayın bunlardan bağışık olduğuna ilişkin bir düzenleme yok bunu söylemek istiyorum. Anayasa 14. maddeyle ilgili zamanımız kaldı mı? Başka bir programda mı tartışalım? Çok az bir ben... zamanımız var. Şimdi isterseniz o 13, 14. maddeyi siz söyleyin Doğru. ve onunla bağlayıp bitirelim ama bir de şu var yani 153. maddeye rağmen diyorlar ki o işte adli yargıdır bu işte anayasa yargısıdır işte onun görevi şudur bunun görevi şudur deniliyor ve bir çıkmaz içinde olduğumuz söyleniyor. Fakat e, bu, bugüne kadar buna değinen çok az kişi oldu. Anayasanın 158. maddesi e, diyor ki uyuşmazlık mahkemesini düzenliyor. Uyuşmazlık mahkemesi adli ve idari yargı 2017'den evvel askeri yargıda vardı. Mercileri arasındaki görev ve e, hukukun uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir diyor. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ve işleyişleri kanunla düzenlenir diyor. Ama benim asıl işaret etmedik istediğim konu son madde. Diyor ki yani birinci maddede Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari ve eskiden askeri yargı arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir diyor. Son fıkrada diyor ki diğer mahkemelerle yani Adli mahkemeler idari mahkemeler diğer mahkeme yüksek mahkemeler anayasa mahkemesi arasında görev uyuşmazlıklarında anayasa mahkemesinin kararı esas alınır diyor. Yani burada da burada da yani e, sorunu çözecek madde bana göre 158. madde özür dilerim Aynur Hanım e, 14. madde ile ilgili konuyu bir açıklığa kavuşturalım bir dakikamız var. Bir dakikada 14. maddeyi açıklayamam ama şunu söylüyor 14. madde temel hak ve özgürlükler kötüye kullanılamaz. Devletin e, milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla ya da insan haklarına dayalı demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmaya yönelik olarak anayasada güvence altına alınan hiçbir temel hak ve özgürlük kullanılamaz diyor. Ve milletvekili dokunulmazlığını belirleyen 83. maddenin ikinci fıkrası da diyor ki milletvekili anayasa 14. maddedeki durumlar varsa dokunulmazlıktan yararlanamaz. Ama Anayasa Mahkemesi diyor ki 14. maddedeki durumlar bir kanunla düzenlenmeli. Bu kanuni düzenlemeyi meclis yapmamıştır. Ve Gergerlioğlu ile ilgili daha önce biliyorsunuz yaptığı başvuru, şey, değerlendirmede yine Berberoğlu ile ilgili e, Enis Berberoğlu ya ile yaptığı değerlendirmede gerekli düzenlemeleri yapmak üzere kararın bir örneğini meclise de göndermiştir. Ve 2001 yılında 14. madde değiştiğinde yazılan gerekçeye baktığımızda 14. maddede maddeyle ilgili orada düzenlenen suçlar demekte de gerekçe ama kanun anayasanın metninde herhangi bir katalog yok, suç listesi yok. Anayasa 14 herhangi bir suç düzenlemesi, suç bir atıf yapmıyor. Ee, anayasa Mahkemesi de buna dikkat çekiyor. Gerekçeyle metin farklıdır ve anayasadaki 14. maddedeki durumlar e, kanunla düzenmelidir. Bugüne kadar bu düzenleme yapılmamıştır. Bunu siz bir yargı organına yorum yaparak belirleme hakkı tanıyamazsınız. Anayasal düzen buna müsait değildir. Öncelikle bir kanuni düzenleme yapılmalı. 14. maddedeki durumların içine hangi suçların girdiği belirlenmelidir. En son olarak yargıta 3. ceza dairesi. Son sözlerinizi kaldı. söylüyorsunuz Aynur Hanım. <gülüyor> evet farkındayım. Ee, devam edelim buna. Bu çok önemli bir konu. Başladım ve bitiremiyorum çünkü son bir dakika da söz evet. gelebilir. Bu önemli. Sorun buradan kaynaklanıyor. Yani 14. Evet. cumartesi içine hangi suçlar gider, hangi suçlar girmez? Bunu anayasa mahkemesi mi yorumlar, yargıtağ mı yorumlar, evet. 13. ay mı yorumlar yoksa bu evet. kanunla mı? Denmelidir. Evet, Denmelidir. bunu konuşacağız. Biz zamanımızı çok geçirdik. E, bütün dinleyicilerimize yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. E, ve emeği geçen arkadaşlarımıza e, radyodaki e, onlara da ayrıca teşekkür edelim. Hoşça kalın.